Çok muhterem kardeşlerim, sevgili dinleyenlerimiz, sizlerle çok önemli, ihtiyaç duyulan, önemli olan, olmazsa olmazlarımızdan olan bir konuyu birlikte masaya yatırıp problemli olan bölümlerini düzelterek, doğru olan bölümlerini sabitleyerek bir aile kimliğini, aile fotoğrafını adeta tüm insanlığa bir takdim etmek istiyoruz niçin böyle bir programa ihtiyaç duyduk bunun arka bahçesi var gerekçeleri var sebepleri var önce bunlar sizlere paylaşmak istiyorum çünkü bu program tam 12 senedir devam eden bir programdır sürekli canlı yayın içerisindeyiz biz, biz aile konusunda uykunun haricinde her şeyimiz bir canlı yayındadır bu program klasik bir program değil. Yine bu program Hristiyan kültürüne göre yazılmış eserlerden alıntı yapılarak dinleyenlere takdim edilen bir program da değildir. Çünkü biz Müslümanız. Bizim problemimizi en iyi çözen Allah'tır. Sıkıntılarımızı en güzel bir şekilde düzelten Kur'an'dır. Bundan aşırı duygusuna kapılmayız. Kompleksimiz yok. Hastalığımız yok. Bir Hristiyan kendisini inancını çok güzel bir şekilde etrafa yaydığı gibi onlar Hıristiyanlıktan veya Yahudilikten utanmadığı gibi biz de Müslümanlığımızdan utanmayız, çekinmeyiz. Biz Müslümanız. Müslüman bir ailenin de herhalde içiyle, dışıyla, özüyle, sözüyle mükemmel bir sirkülasyonu hareket olması gerekir. Ne var ki Son dönemlerde gerek Devlet İstatistik Enstitüsü'nün vermiş olduğu o bilgiler, dokümanlar, gerekse tüm 81 vilayette sürekli açılmaya devam eden aile mahkemeleri, Devlet İstatistik Enstitüsü'nün vermiş olduğu ürpertici boşanma rakamları ülkede neredeyse büyük sıkıntıların başına geçmiş durumda. Bunun farkında olanlar var olmayanlar var. Bir programın ilk adımını Avrupa'da başlattık. Avrupa'da Kölün ve Strasbourg'da başlattığımız bu programın ikinci ayağını Konya'da başlattık 2001 yılında. Sonra bu program ülke halkımız tarafından ihtiyaç duyulan bir konu oldu, oldu ki günümüzde şu anda Türkiye'nin yarısı kadar vilayete ulaşmış durumdayız. Yüzlerce ailenin katıldığı, bu aile mektubu forumunun tecrübeleri var, dökümanları var, bilgileri var. Bir nevi tabiri caizse uzmanlaştım diyebilirim. Hani iş hayatında çıraklık, kalfalık, ustalık olduğu gibi biz de aile üzerinde kısmen de olsa bazı bilgilerle, dökümanlarla belli noktaya geldiğime inanıyorum. Bu toparlamış olduğum, yaşamış olduğumuz güzellikleri ülke halkımızla Paylaşmak istedim Halkımızın anlayacağı dille konuşmuş olduğum zaman Diyorum ki Bu program bir hastaya Vurulan kaba inliğe benzemiyor Kabadan vurulan bir değil bu Ya Kola takılan bir serumdur Sabır gerekir Tahammül gerekir Yemiş olduğumuz yemeğin Vitamin ve kalori özelliğine göre Ya mideniz Bunu hızlı hazmeder Veyahut da uzun zamanda hazmeder. Yemek yersiniz çorba türünden iki saat sonra bakarsın mideniz bunu hazmetmiştir. Yemek yersiniz vitaminimi, kalorisi zengindir, yağlıdır, etlidir. Asgari 8 saat devam eder. Bir midemiz dahi ağız yoluyla almış olduğu bir lokmayı, bir yemeği 8 saatte hazmettiği gibi bir ömrümüzü ilgilendiren 30 yıllık 40 yıllık bir aile hayatının altyapısını oluşturarak hemen bir konferansla, tumturaklı ifadelerle, birkaç böyle transit örneklemelerle bu konu ele alınacak bir konu değildir. Bunun ön sözü var, mukaddimesi var, altyapısı var, yükselen duvarları var, daha yükselen daireleri var, üzerine kapatacağımız çatıları var ama sonuç mutluluktur. Yergüze coğrafyasında eğer cenneti andıran, cenneti temsil eden bir yer aramak istiyorsanız bu yer mutlu karı kocanın yaşamış olduğu evdir. Hiçbirimiz cennet, ne cenneti gördük ne de cehennemi gördük. Eğer içinizden biri acaba cehennem nasıldır diyorsanız işte bu cehennemin bir örneği de geçimsiz kavgalı gürültülü ailenin yaşamış olduğu ev ortamıdır. Bu kadar önemli olan bir konuyla şu anda karşı karşıyayız, yan yanayız ve iç içeyiz. Böyle olunca da sizlerle başlatıp inşallah sizlerle bitirmeye çalışacağımız bu özgün özelliği kendi iç dinaminde gizli, bazen gizemli kimliği, bazen açık yalın kimliği, bazen somut müşahhas örnekleri, Bazen kızım sana diyorum, gelinim sen işit deme özelliğiyle topyekun kucakladığımız zaman monotonlu olmayan, bıktırmayan, usandırmayan, mevzu olarak hep açılımı sağlayan, canlılığı sağlayan, sürekli enerji depolayan bir konu ile şu anda karşı karşıyayız. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Bu iddiamın içerisinin dolu olacağını olduğunu hep beraber de görmüş olacağız. Kıymetli kardeşlerim, ister kütüphanenizde, ister radyo başınızda, ister bir camide, bir vaizimizi, bir hatibimizi, bir konuşmacıyı, bir konferansçıyı, bir sempozyum, bir açık oturum, bir panelisti dinlerken, bu dinlemiş olduğunuz cümlelerin, mesajın, ifadelerin sizde faydalı hale gelmesinin size ilgilendiren beş tane temel özelliği vardır. Dinlemiş olduğunuz bir konuyu önce anlayacaksın Anladığını kavrayacaksın Kavramış olduğun şey nedir biliyor musunuz? Diyelim ki Kardeşlerim bir bahçeyi düşünün Çiçekler, laleler, sümbüller Arzu endam ediyor Çığıl çığıl akan fıskı eden sular fışkırıyor Şu ifadelerim sizin zihninizde bir fotoğraf çizdiriyor değil mi? Bir anda siz bir yeşilimsi veya rengarenk çiçekleri, çiçekleri beyninizde, belleğinizde, hafızanızda canlandırma imkanı buluyorsunuz. Böyle olunca bunu fotoğrafını çekiyorsun beyniniz. Şekillendiriyorsunuz. Ama ben desem ki Alam tara keyfe fe ala rabbike bi asabil fil kaç kişi bunu şekillendirdi beyninde? Hadi fotoğrafını çekelim bu cümlenin. Kimse çekemez. Çekebilir misiniz? Yok. Ama biz dilimiz Arapça olsaydı, o ayet okunduğu zaman, onun manasıyla, verdiği mesajıyla zihnimizde bir fotoğraf canlanacaktı. Bir şekil oluşturacaktı. İşte bu fotoğraf, bu şekil, kalbe gönle indiği zaman inanç olacaktı. İnanacaktık. Ve sonra bu inanç yerini aksiyona yani eyleme, yani hareketi terk edecekti Bu özellik Bu hiyerarşik yapı tabircisi Olmayınca Sürekli dinliyoruz ama Derler ya bizim oğlan Bina okur döner döner yine okur İşte aile mektebi Bu özelliğiyle sizin Sürekli zihninizde fotoğraflar Çizecek Bu fotoğraf gün gelecek mutfakta yemek yapan Hanımınız olacak Gün gelecek okulda servis arabasıyla evine gelen çocuğunuz olacak. Gün gelecek sizin fabrikada kaynamış olan çayınızı bir simitle içeceğiniz bir başka adres olacak. Ama mutlaka zihniniz, bellek gücünüz, aileyle alakalı bağlantılı tüm konularda bir fotoğraf çekme imkanını bulacak. Bundan dolayı da konuşmalarımı muğlak olarak değil, açık, net, şeffaf, besleyici örnekler, ikna edici deliller vere vere Burada mesele karı koca hayatını Allah'ın varlığını belgeleyen bir ayet olduğunu kanıtlamaya çalışmak. Bunun için bir konuyu dinlerken anlayacaksın. Kavrayam kavramak mecibiyetindeyiz. Sonra benimseyeceğiz. Sonra inanacağız ve sonra gereğini yerine getireceğiz. İşte itibatin dil ve gönül boyutunu ben böyle düşünüyorum. Konuşanların ve dinleyenlerin arasındaki bir e, kaos olmasın Boşluk olmasın Dinleyenlerin zihni başka tarafta Konuşmacı sürekli konuşuyor Ama alıcı bir nerede? Herkes Kimi ticarette, kimi sokakta, kim başka yerde dolaşmasın Kur'an-ı Kerim ne diyor şimdi? Yazıklar olsun Ne biçim namaz kılıyorsunuz siz? Namaz kıldığı halde Namazla irtibatını kesmiş Namazla gönül bağını koparmış Namazın esprisini anlayamış olanlara yazıklar olsun diyor allah Teala Halbuki seccadedeyiz Namaz halindeyiz Kebliğe döndük Allah'a Ekber dedik Ama gel görsün Cenab-ı Allah bizi azalıyor Bize kızıyor Ne biçim duruş Nerede gönlünüz sizin İçiniz nerede Sürekli yatıp kalkıyorsun adeta Hani rükûnuz Hani secdenizin içi doktu olacaktı işte konuşmacılar konuşmasını yaparken dinleyenler de dünyalarını değişik sahalara kaydırdığı zaman yazıklar olsun ifadesi bizim ensemize bilim verir. Bundan dolayı hep beraber olalım. Bizi hem dinleyenler hem de konuşanlar takım ruhu olarak nasıl ki stadyumlarda görüyorsunuz binlerce izleyici var. 25-30 tane sporcuyu nasıl izliyorlar? Bütün duyu organları ayağa kalkmış. Kalpler küt küt atıyor. an angücülük yapıyorlar. Kim bağırıyor, kim akşıyor, yaşa, var oluyor, üzülüyorlar, seviniyorlar. 90 dakikalık bir sporu izleyen, canlı izleyen, hem ekran başında olanlar, hem de canlı olarak satyumda oturan insanlara bakıyorsunuz. Oyuncularla izleyenler arasında muhteşem ve muazzam bir bağ var. Öyle değil mi arkadaşlar? bazı şeylerde, Mesela şarkı söylüyorlar Türkü söylüyorlar Türkü söyleyenlerle dinleyen arasında bir bağ kuruluyor Bakıyorsunuz Dinleyenler Şarkıyı türkü söylene karşı eşlik yapıyorlar El kol hareketleri yapıyorlar Üzülüyorlar, ağlıyorlar Hatta cilet vuruyorlar Değil mi heyecanı Kendi ciletleyenleri görüyorsunuz Nasıl bir olay ki Yani konusu Allah olan, peygamber olan, din olan, iman olan, ahiret olan, peygamber olan bir konuyu anlatacaksınız Dinleyenler de Uyuklayacak Veyahut kafası başka yerde olacak Ya bir sporcu Heyecanı niye bizde yok Bir sporcu, sporu izleyenlerin Heyecanı niye bizde yok Bir şarkıyı dinleyenlerin dinleme heyecanı Biz niye burada bulmuyoruz Demek ki kon onlar konularda monotonluk var Ya klasiklik var Veya benimseniyoruz Geldik işte lale, oturuyoruz dinliyoruz Sizi tenzih ediyorum Ancak bu bir acı gerçektir Aile bir bunu önlemek için kendi öz programında enerji dolu, canlı aksiyonu harekete geçirecek bir takım örneklemeleri sizlere takdim etmek isterim. Bunları biz sizlere takdim ederken ilk dersimizi peki buna niye ihtiyaç hissettik? Bunun gerekçesini sizlere maddeler halinde söyleyeceğim. Ancak aile mektubimizin bu programının Başarıya ulaşmasında meşhur Osmanlı'nın son döneminde Şehri i İslamlık yapan, yani bugünkü dille Diyanetleri Başkanlığı mevkinde oturmuş, sonra Mısır'a gitmiş olan Mustafa Sabri Efendi vardır. Mustafa Sabri Efendi diyor ki, sistemli, planlı, programlı çalışmayan hak, sistemli, planlı, programlı çalışan batılın önünde Yenilmeye mahkumdur Yani yürek verimize dağlayan bir sözdür aslında bu İki sırt güç var Biri hayrı Diğeri şeri temsil ediyor Biri negatif, biri pozitif Biri olumlu, biri olumsuz Birine hak diyorsunuz, birine batıl diyorsunuz Birine şer diyorsunuz öbürüne hayır diyorsunuz, ne derseniz deyin Sistemli Planlı, programlı Hizmet etmeyen hak Gerçek pozitif güç, olumlu güç, planlı, programlı, sistemli çalışan şehrin batının önünde yıkılmaya mahkumdur, diyor Şehir Mustafa Efendi. İşte bu söz bizim hayatımızı temelden sarsan, böyle depresyon geçiren bir hasta gibi kendimize gelmemizi sağlayan bir sözdür. Buradan biz mutlu insanı, mutlu aileyi, mesut aileyi, Sever ve sevilen aileyi fabrikasında, işlerinde, bürosunda, mihrabında, minberinde, kürsüsünde, parlamentosunda, ülkesinde, muhtar olarak, müftü olarak, vali olarak, hangi konumda olursanız olun, başarılı olan bir insanın mutlaka sistemi vardır, planı vardır, program vardır. Plandan, programdan, sistemden yoksun olan bir kimse, hizmetini uzun müddet sürdüremez. Aile Mektebi belli bir sisteme dayanmakta, belli bir programa dayanmakta ve belli bir plan ile bir doktor hasta ilişkisi gibi sürekli bu canlılığını korumaya çalışmaktadır. Kıymetli kardeşlerim, bugün Batı'nın bilim adamları çok şeyi ispatlıyorlar yani bundan bin evvel gerçekleri yavaş yavaş açıklama başlamışlar. Mesela diyor ki Elini Hastasının omuzuna koyarak Nasılsınız bugün iyi misiniz Diyen bir doktorun Hastası Fiziki temas kurmayan bir başka Doktorun hastasına nazarın Bir hafta önce taburcu olur Diyor iyileşir Sadece fiziksel temas Şu elinizi Bir hastanızın Omuzuna koyuyorsunuz e Nasılsınız diyorsun bir doktor edasıyla Şu Fiziksel temas dahi hastaya pozitif enerji vermekte, onun tedavisini kuvvetlendirmektedir. Sevgili Peygamberimiz kalbinin katılaştığından şikayetçi olan kimseye ne diyor çözüm olarak? Yetimlerin başını okşayın diyor. Mahallenizde bir yetim çocuk gördünüz. Gel bakayım yavrum diyorsunuz. Nasılsınız? Elinizi o çocuğun başına koyuyorsunuz. Peygamber böyle buyurdu Acaba diyorum o başta, o yetim başında ne var ki? Annenin babanın sevgisinden mahrum. Annenin babanın şefkat kucağını hasret olan o yetimin merhametli bir el başına koyuyor. Acaba o beden, o ceset nasıl bir pozitif enerji üretiyor ki? Belki tarafta elini koyan insanın kalbi sert, taşlaşmış olan kalbini yumuşatı veriyor. O yetimden ne özellik var düşünebiliyor musunuz? Şimdi bunu düşündüğünüz zaman bir erkeğin Nikahlı hanımıyla bir tokulaşmasını Düşünün Bir babanın kızını Okuluna gönderirken Fabrikasına gönderirken Gel yavrum deyip bir sarılıp Çocukların yanaklarını öpen bir Babanın kızının Sınıf başarısını Okul başarısını hatta ve hatta Servise bindiği andan itibaren Okula kadar gitmiş olduğu o neşeli Dünyasını bir hesaba katıldı Ne yaptı ki baba? Bir öpücük verdi Elini kızının omuzuna koydu veya başına koydu, öptü. Hadi yavrum, yoluna açık olsun, hayırlı dersler verdi. Bak, masrafsız, külfetsiz, küçük çaplı bir iş yapıyorsunuz. Veya siz sabahleyin evden çıkıyorsunuz, bir onuza iş yerinde giderken sizi uğurlayan hanımıza karşı dönüyorsunuz. Teşekkür ederim, Allah emanet ol, de iftar ediyorum. Bu kadarcık, başka bir şey yok ki. Bak, dilimiz aşılmadı, ücret ödemedik. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Küçük çaplı bir ifade kullanıyorsunuz. Akşam evin eve dönünceye kadar o hanımefendinin gönül dünyasında bir enerji depolamış oluyor. Birkaç cümlecik bir söz arkadaşlar. Bundan dolayı efendimiz bir fakire, muhtaça, maddi yönden bir imkanı olmayanlara ne demişti. Bir tebessüm dahi yeter diyor. Küçük bir tebessüm dahi yok mu? Bir tebessüm dahi Allah indinde Muteber bir geçerli bir ameldir Değerli arkadaşlar Allah Resulü'nün Yarım hurmayla Nefsinizi ben cehennemden satın alın diyor Yani bir fakire Böyle yüklü değil bir yarım hurma nitelinde Bir ikramda bulunmanız dahi Sizin cehennemden Beraat ederek Cehennete girmenize sebep olacak bir niteliktir Yani dinimizin bu kadar zengin Nimetleri Bu kadar materyaller Bu kadar imkanlar bu kadar nimetler olduğu halde biz ailenin yokluğunu, kıtlığını yaşıyorsak, suç kimin? Suç kimin? Biz şu anda de, aile hayatımızda adeta bir doğruların, adaletin, hakkaniyetin yokluğunu yaşayan bir kıtlık dönemine girdik ki bu kadar kavga var. Bu kadar gürültü var. Konya Aile Mahkeme sayısı kaç tane biliyor musunuz? Üç tane. Bilmiyorum, dörde çık çıkmadı. 7-8 binden fazla da müracaat yapmış, boşanmak için bekleyen dosya. Niçin ama niçin o bin bir ümitle, o telli duaklı gelinlerimizi taşıyan süslü taksilerimiz, evleniyoruz, mutluyuz diyen o levhalar, o düğün yemekleri, o ümitler, o cehizler, o takılar, niçin üç ay sonra yürü soğuk olan mahkeme duvarını tanış tanışık olarak gitsin oraya? Yazık günah değil mi? Ne yapıyoruz biz? Acaba yanlış bir yolda mıyız? Veya doğru yoldayız, adımlarımız mı yanlış acaba? Yani Bediüzzaman Hazretleri'nin güzel bir sözü vardır. Avrupalı olacağız diyerek kendi yürüyüşümüzü unuttuk, Avrupalı gibi yürüyemedik, orta kaldık diyor adeta. Yani biz ya yolumuzda bir yanlışlık var, ya da yolumuz doğru, yürüyüşümüzde bir aksaklık ve sakatlık var. Bu aile hayatımızın böyle birdenbire yürüyüşü, İç ay, iki aylık, üç aylık, dört aylık dönemden sonra Böyle kavgaya, gürültüye Böyle bağırmaya, çağırmaya Sanki mahkum olacak şey Allah'ın rızasına ters Kitaba ters Kaderi ilahiye ters daha doğrusu. Sistemli Çalışmayan bir hak Sistemi Olmayan, planı olmayan Programı olmayan bir hak Sistemi olan Planlı, programlı Çalışan, batılın yanlışın, şerrin önünde yenilmeye mahkumdur, diyor Şeyhülislam Mustafa Zatübendi. İşte Aile Mektebi'nin birinci bölümünü ben sizlere bu şekilde gerekçe noktasına getirmeden evvel takdim etmeye çalıştım. İnanıyorum ki takdim edeceğim farklı farklı konularla tanıştıracağım sizleri bu program hem sizin için, hem ülke halkımız için ve hem de evlilikte büyük bir ümit besleyerek evliliğini soğuk kanlılığa, objektif özelliğe, fedakarlığa, vefakarlığa dayanmış olan aileyle evli transit ekrana bakarak özenmiş. Ekran hastası olarak efendim korsan görüşmelerle, yasak adreste buluşmalarla evlilik hayatını adeta saatli bombaya dönüştürmüş olan ailelerin Farkını hep beraber görmüş olacağız Yani İslamiyeti İslam dininin evlilik ögelerini Çağın dışında görmek isteyen zihniyet Ne kadar yanlış Ne kadar hatal bir yolda olduğunu Bu programla Kendisini ispat etmeye çalışacaktır Çünkü programımızın Her birisi Bir tuğlaysa, ise arasına bir harç koyduğunuz zaman Bir site oluşuyor Ama siz iki tuğlanın arasına hiç harç koymadan Üçüncü tuğlayı korsanız Tehlikeye girersiniz Dördüncü tuğlayı korsanız Artık her an tehlikededir Küçük bir darbede Ne yapar bu? Harcı olmayan Tuğlalarla kurulmuş olan Yükselmiş olan duvar Yıkılır Evlilik hayatının harcı sevgidir Muhabbettir Ama bu sevgiyi, Bu muhabbeti tanımadan aciz idrak etmekten aciz bir toplu hale geldik Biz sevgiyi Aile bin nikahla elde etmiş olduğumuz o muhabbeti, o sevgiyi korsan sevgiler gibi zannettik. O harama bulaşmış, hakkımız olmayan buluşmalarla bir sevgi diye transet bir duygu anlar yaşanır ya, evlilik hayatının karı koca yattaki sevgi bambaşka bir sevgidir. İşte bu sevginin farkına Vardırtırmak en büyük sermayeyi ortaya koyarak işe başlamak aile hayatımızın en önemli ciddi adımlardan bir tanesidir Kıymetli kardeşlerim Aile hayatımızda Bu programın Gerekçelerini Niçinlerini, nedenlerini, sebeplerini Size dokuz Gerekçe olarak takdim edeceğim Dokuz tane gerekçeyi iyi anlayalım iyi kavrayalım, yüzleşelim Üç yıllık, üç aylık 30 yıllık, 15 yıllık Evlilik hayatımızı bu bilgilerle bir test yapalım Bir gözden geçirelim Doğrularımızı alalım Yanlışlarımı düzeltmeye çalışalım Yani aile okuluna katılan kardeşlerimiz Hiçbir zaman davalı ve davacı olarak Tavır almayacaklar Yani program bittikten sonra Eve gittiğiniz zaman Dinledin değil mi hocayı Bak mısın yanlış mısın Böyle bir sorgulama Aile mektebinde yasaktır Buna gerek yok Aile hayatında haklı haksız aranmaz Aile hayatında Doğru olan nedir Yanlış olan nedir Çünkü haklı Haksızlık kavramı Mahkeme ilgilendirir Biz mahkemede değiliz Biz aile ocağındasın Aile ocağında Küçük çaplı bir problem olsa dahi Bu problemin acaba bunun hatası Nedir Doğrusu nedir İşte Medeni aile, kültürlü aile, inançlı aile, hedefini cennet olarak tespit etmiş olan aile bu formüle, bu moda girer. Yoksa sık sık gördün mü? Haksızsın işte sen. Gel benden özür dile. Aile hayatında bunlar itici kavramlar, itici sözlerdir değerli arkadaşlar. Biz buna meydan vermek için ilk adımımızı gerekçi olarak aile mektebi eğitim programları Katılımcılara bir nevi evlilik ehliyeti vermeyi ve muhtemel aile kavga ve kazalarının olmamasını hedeflemiştir. Yani bir manada biz sizlere ehliyet vereceğiz. Düşünün şoförluğu bilmeyen, ehliyeti olmayan bir şoför, acemi şoför arabaya biniyor. Olmadık kazalar yapıyor Arabadan oluyor Canından oluyor Kaza yapmış olduğu insanların ölümüne veya sakatlığına seyip oluyor değil mi? Niçin? Ehliyeti yok Hak etmemiş Düşünün 30 kilometrelik 50 kilometrelik bir yolu Kat etmek isteyen bir şofordan istenen ehliyettir Ölünceye kadar evlilik hayatını sürdürmek isteyen 60 yıllık bir yola çıkıyoruz Karı koca olarak 60 yıllık bir Aile hayatı başlıyoruz Ama aile hayatımızın Ehliyeti yok Böyle bir ortamda aile kavga ve kazaları Trafik kazalarından Daha da tehlikelidir Trafik kazalarında Ölenler Ümit edilir ki Şehit hükmündedirler Bak çok önemlidir bu Siz bilet alıyorsunuz Yarın sabah 07A firmasına biniyorsunuz. İstanbul'a gideceksiniz. Bolu da kaza geçirdiniz. Allah gecinden versiniz öldünüz. Size ne diyor olabilirim? Hükmen şehittir. Doğal afete benziyor bu bir nevi. Bir depremle evi yerle bir etmiş olan aileyi düşünün. O depremde enkaz altına kalmış olan cesetler şehit. O enkaz altına kalanlar tüm eşyalar Allah'ın da sadakadır. Bu zoraplara, çamaşır makineleri, halılar, yataklar, Hepsi boşa gitmiyor Hepsi Allah indinde kula Ahirette sadak olarak geri verilecektir Yani Yola gittiğimiz zaman Bir o Trafik kazalarında Bir kaza ile ölen bir insan Ne yapıyor? Ümit edilir diyor Şehit hükmünde Allah'a kavuşmuştur Ama aile kazalarının neticesi ise Böyle değil Buna ne şehitlik var, ne de sadaka var. Manevi bir ölümdür. Aile hayatının kazaları manevi bir ölümdür. Ki hem dünyasını hem de ahiretini perişan etmekte ve hayat hüsranla sonuçlanmaktadır. Bir taraftan canımız gitti, çantamız gitti, malımız gitti, öldük. Hükmü bir mertebeyle Allah'a kavuştuk. Bir tarafta bin bir ümit ile evlendik. Gel gör ki bu yolculuğumuzda kavgalar, gürültüler, dayaklar başlamış oldu. Manevi ölüm bizi bekliyor. Hem ahiretimiz sıkıntıda hem de dünyamız sıkıntıda geçiyor arkadaşlar. Bundan dolayı gerekçemiz bizim aile mektebine katılanlara bir ehliyetname vermektir. Bunun adı sertifikadır. Ama içi doktoru sertifika. O sertifika ki içerisinde belki iki sene, üç sene katılımla fedakarlık yapmış olan karı kocanın kalbi doğrular için atmış, paylaşmak için atmış. Peygamber Efendimizin bekarın dini yarımdır. Evlendiği zaman evlenir, de, tamamlanır demiş olduğu o güzel hadisi hatırlayan bir erkek hatun benim dinimin tamamlanmasına sen etkensin, sen sebepsin diyen bir diğer sahibi olan bir insan. Hanımefendi de ben bekar o dönemimde dini yarım bir kimseydim, evlendim ve seninle Allahu Teala hamdolsun benim dinimi tamamladı diyen fedakar bir hanımın bu müsbet yaklaşımları bir elmanın bütünü teşkil ediyor. Kesteniz dahi eşittir, yarısı bir yarısı bir. Birer getirince elma göremini her zaman muhafaza ediyor Bakımdan değerli kardeşlerim Aile emekleri programları evlenecek bekarlar için yol gösterici bir irşatçıdır Aslında bu programımız daha evlenmeden bekar olarak yaşayan ama evlenme çağına gelmiş olan bekar kızlarımıza ve bekar delikanlılarımıza uygun bir programdır Fakat biz bunu başaramadık İnegöl'de pilot bölge olarak seçtik Bekar kızlarımızdaki, bekar gençlerimizin Katılımları sağlanamadı Değişik sebeplerdi bu sebeplere inmek istemiyorum Bundan dolayı biz evlilik yapmış olan kardeşlerimize Programı baz aldık, ölçü aldık Ama bekarlarda katılabilir dedik Evlenmekte olanlara bir kılavuz Bir rehberdir program Evlenmiş olan kimseler için ki Ekstriyat şu anda gördüğüm kadarıyla bir yenilenme Bir tazelenmedir Hani peygamberimizin sözü var ya Elbiseniz eskir değil mi? Eskiyen elbiseyi ne yaparsınız? Yensiyle Değiştirirsiniz İman da eskir İman, iman İman eskir mi eskir? Ne diyor peygamberimiz? La ilahe illallah diyerek imanı tazeleyin Evlilikler de bazen eskir Eskimiş olan Bayatlamış olan evlilikler için bu program bir yenilenme, bir tazelenme, bir canlanma özelliğine sahiptir. Yine bu programımız çocuklarımız için geleceği hazırlayan bir okul. Çocuklarımız için geleceğe hazırlayan bir mektep, bir okul statüsünde bulunmaktadır. Yine bu programın başka özelliği kuşaklar arası çatışmaları önleyici bir tedbirdir. Kuşaklar arası dede ile torun arasında kavgaları önleyici bir tedbirdir. Şimdi aramızda Fransa'dan gelen bir aile var burada. Ben bu aileyle Fransa'da üç günlük program yaptım. Çok iyi bilir. Avrupa'daki işçilerin bugün 4 milyona yaklaşmış nüfusuna işçilerimizin torunları ile dedeleri arası, dedeler arası bir boşluk var. Kavga var hatta. Yani dede torunun seviyesine inemiyor. Torun nedesiyle fiziki temasla kurmakta zorlanıyor. Ve günümüzde ekonominin çarpı yapısı öyle noktaya kadar getirdi ki artık baba oğul arasında, anne kız arasında diyalog neresse sıkıntıya başlamıştır. İşte aile programı, aile mektebi, kuşaklar arası, kuşaklar arası çatışmaları önleyici bir tedbir olarak gündeme gelmiş ve devreye girmiştir. Ve son olarak da gerekçemiz İnsanlık için model aileler yetiştirmektir Yani 8 katlı bir sitedeki 56 tane aile oturuyor O ailelerin kullandıkları apartman bir Bahçeleri bir Asansörleri bir Çok şeyleri bir Ancak kopukluk var Aralarında sıkı ciddi bir diyalog dahil yok İşte bunu önleyici bir tedbir Örnek aile Nümune aile yani evinin önüne geldiğiniz sitesinin önünde Arabasını park yapan Arabasından çıkan karıyla kocanın Arabadan çıkışı dahi dikkat çeken Fiziksel gücüyle hanımına destek vermek isteyen erkek Şoförlüğünü bırakarak hemen geliyor Hanımının taşımış olduğu pazardaki paketleri Ona değil yakışan Bana yakışır bunu yakın 5 kiloluk bir paketi Erkeğin eline alarak Stasineye doğru gitmesi balkonda Turan ailenin dikkatini çekiyor Ne kibar bir Müslüman insan. Hanımına ne kadar değer veriyor Çünkü kadınlar naziktir Narindir Onların fiziki gücü taşımak için değil Fiziki gücülere destek vermek içindir Adeta ama erkeğe yakışan da O pazar paketini Ne yapmak alması Ve oraya götürmesidir Çok üzülerek bir örnek vereyim ben size Şimdi Karadeniz'deyim denizde gelirken önümde bir hanımefendi patika yoldan ilerliyor. Hanımefendinin sırtında bir yük odun toplamış galiba ormandan. Onun arkasında bir erkek elinin arkasına koymuş. Ve bu erkek çıkartmış olduğu ceketini hanımının taşımış olduğu o otun parçasının orasına aksesuar gibi asmıştır. Ben bunun fotoğrafını yakaladım. İlerledim, tekrar geri geldim. Dedim, ben sizi eve kadar götürebilirim. Teşekkür etti. O zaman dedim ki, hiç olmazsa şu görüntün Allah rızasına tersi. Bak, hanımınız kanter içerisinde yük taşıyor. Siz elinizi arkaya koymuş gidiyorsunuz. Üstelik ceketinizi vestiyere astığınız gibi hanımınızın taşmış olduğunu yük asmışsınız. Nasıl vicdanız bunu karşılaştı bir arkadaşım? Ya Hacı abi, hakikaten doğrusundu ya dedi. Özür dilerim dedi. Gitti ceket hanım verdi. Bunlar bizim Boşluklarımız cehaletin yüz bulduğu Haksızlığın Virüs gibi aile hayatına girmiş olduğu Yanlışlıklarımızdır Daha doğrusu i̇şte Bunları önlemek ve bunları Engellemek istemek için ne yapıyoruz biz Aile mektebi Gerekçelerini birinci olarak Katılımcılarına Ehliyetname verecek Bilgi verecek inşallah Bu vermiş olduğu bilgiler inanıyorum ki Aile hayatını sürekli ama sürekli besleyen, sürekli canlı tutan, sürekli hareketli bir delilere sahiptir. Birincisi bu. İkinci gerekçemiz, bunda üç 3-4 dakika içerisinde özetlemeye çalışacağım Allah nasip ederse. Bu da çok önemli bir gerekçe olacak. Hem size ümit kazandıracak bu gerekçemiz, hem de sizleri inşallah kuramla olan diyalogunuzu, ihtiyacınızı üst seviyeye taşıyacaktır. Şimdi peygamberimizi düşünün bir anda Peygamberin yaşamış olduğu bir dönem vardır O dönemde altı sınıf insan vardı Krallar Devlet başkanları vardı Tüccarlar vardı Sanatkarlar vardı Çiftçiler vardı Ziraatçılar vardı Yoksullar ve fakirler vardı İşçiler vardı Ve hayvancılıkla uğraşan insanlar vardı Toplumun katmanları bu Bu insanlar da Akide yani inanç itibariyle Putperestti bir kısmın bir kısmı müşrikti Bir kısmı ehl-i kitaptı Yani kısmen Yahudi ve Hristiyanlar da vardı Bir kısmı münafıklardı Bir kısmı kahindi Yani göklere bakarak Gök cisimlerinden bilgi aldığını iddia eden Kahinler vardı Bir de Haniflik dini demiş oldunuz İbrahim peygamberin yolundan giden insanlar vardı İşte karşılarında da bir peygamber Peki bu peygamber Gönderilen sevgili peygamberimiz Bu müşrikleri Futperestleri, inkarcıları münafıkları, kahinleri, hanifleri nasıl değiştirecek? Onlara nasıl bir formül ortaya koyacaktı? İşte bunu sizlere paylaşmak istiyorum önce. Şimdi evlendiğiniz günden beri bekarlık döneminizde mutfak kültürünüz farklı olabilir. Kendi göre bir aile hayatınızı kemikleştirmiş olabilirsiniz. Efendim ben böyle gördüm, böyle yaşıyorum diyebilirsiniz. Babanızdan görerek, annenizden görerek bir aile hayatınızı baz kabul edebilirsiniz. Bu foram doğrusunu ortaya koyarak güzelleştiriyor. Değiştireceğiz biz sizi. Yanlışlıklarınızı terk edip onun yerine doğruları koyacağız. Değişmekten biz korkmayın, çekinmeyin. Çünkü değişimin referansı Allah'tır. Bizim değişimimiz Gelişmesi olan bir değişimdir. Taklide dayanan değişim birim değişim olamaz. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim yine suresinin Birinci ve ikinci ayetini göndererek Hak katından gelen gerçekleri Örtbas eden inkacılar Bize de kitap verildi diye Diyen Yahudi ve Hristiyanlar Bir de Allah'tan başkasına ilahlık Yakıştıran müşrikler var ya Kendilerine apaçık bir delil gelinceye kadar Hiçbir kimse Bulundukları hayat tarzından ayrılacak değillerdi diyor Kur'an-ı Kerim Ne zamanki ki Allah Kitabını ve peygamberini gönderdi İşte o göndermiş Olduğu kitap Ve peygamber onların hayatını Değiştirmeye vesile oldu Aile mektebi de Sizin hayatınıza girmiş Aile hayatına girmiş olan yanlışları Hataları Kötülükleri Yani işe yaramayan noktaların hepsini Değiştirmek için vardır arkadaşlar Bazen antibiyotik bir ilaç gibi Bazen bir aspirin gibi Bazen bir hap gibi, bazen de tatlı bir ikram edilen bal gibi, meyve gibi bu forumlar sizlere takdim edecektir. İnşallah ikinci dersimizde bu gerekçelerimizi hep birlikte tanımaya, öğrenmeye devam